Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Günaydın Sezin Hanım Nasıl hayat? Hayat size nasıl onu sormalı Çok yoğun Heyecanlı bir ülkeniz var Evet sen dışarıdan izlemenin rahatlığı içindesin galiba Evet ben çünkü burada parklarda bekleme yapabiliyorum Evet ee, Macaristan, evet çok müthiş bir ekonomisi ve dünyası ve politikası ve hayatı olduğu söylenemez ama Yani politik hayat bakımından söylüyorum ama bu da peşitdi gerçekten hani özellikle çocuk sahibi insanların çocuklarla gezebileceği, yapabileceği çok şey var. Benim de Ankara'ya ilk geldiğim zamanlarda beklediğim buydu ve arkadaşlarıma sorduğum, çocuklu arkadaşlarıma sorduğum şeylerden tersi hafta sonları ne yapıyorsunuz olmuştu ve alışveriş merkezine gidiyoruz cevabını almıştım. Ee, ve hakikaten de öyle. İnsanlara alışveriş merkezine gitmekten başka çocuklarıyla çok fazla fırsat. Yine yani İstanbul farklı bir örnek tabii ki. Yani İstanbul çok hareketli bir şehir. Ama gene de orada da işte parklar, bahçeler vesaire e, şehrin içinde doğayı yaşayabileceğiniz alan yok. E, bu yaz o yüzden ben buradayım açıkçası şimdilik. E, tamamen bu yeşilliği bu o, hani şehrin içinde çocuklarla beraber doğayı yaşayabilmek için. Maalesef işte Türkiye'de bunu zaten çok fazla imkan yoktu. Olanları da çok hunharca kaybediyoruz. İşte buradan bakınca da işte Gezi niye oldu, niye bugünlere geldik diye çok da şaşmamak lazım. Aslında. Evet bugün aslında yani şu, şu bir hafta içinde mesela özellikle çok ağırlaşan bir durum var. Medyanın üzerinde evet. gerçekten bir kabus halinde. Mesela bize ekstradan yaşadı, yaşatılan bir kabus oluyor. Çünkü eski programcımız, yakın dostumuz ve yakından takip ettiğimiz yazılarını ve görüşlerini Yavuz Baydar'ın mesela bir evet. tamamen bir tepeden inme bir şekilde dünya tarihinde de belki de ilk defa olan bilmiyorum başka örneği var mı? Yani ombudsmanlık, okur temsilciliği görevini yapan yaptığı için görevinden alınan bir arkadaşımız ve medyada basılı gazetelerde tek satır çıkmıyor. Yani haber olarak bu yani haber değeri bulamıyor kendine. Bu gerçekten insanı biraz şaşırtmıyor ama bozuyor yani. Bu tabii yani basında bu yeni bir şey değil yani. Aslında bunun işte ufak tefek örneklerini önce görmeye başladık. Sonra giderek arttı, arttı ve bütün Türkiye'ye dair basın raporlarında çıkan her türlü yorumda husuzluk vardı ve bu Hatta Türkiye'de abartılıyor işte yanlış bir algı bu kadar burada basında Hani bir baskı mı görüyorsunuz ee, niye işte şimdi e, İran e, vesaire gibi ülkelerin allık arkasında yer alsın basın endekslerinde Türkiye gibi şeyler yorumlar yapılıyordu ee, artık bunlar çok uç noktalarını görüyoruz tabi örneklerini görüyoruz yani Yavuz Baydar örneğinde gördüğümüz e, milliyetten benim hani geçmişim vardır Yavuz Baydar'la. Hani gerçekten e, medya etiği çizgisini ve ahlakı çizgisini hiç kaybetmemiş ve bunu kendine mesleği edip bir mesleki e, uzmanlık alanı edinmiş. Hakikaten yapmış bunu da özellikle bir hani e, öylesine edinilmiş hoş e, karakterde veya da şeyde sivil e, deşik dursun diye konmuş bir şey değil bu yani Yavuz Baydar'ın dert diye bir konu hakikaten e, medya etiği de böyle bir insanın artık bir ombudsmanın görevinden oluyor olması en en uç nokta köşe yazarları vesaire işte bunlar hep olay yarattı. Ama tabii muhabir kıyımı çok epeydir sürüyor. Sürüyor tabii evet ama yani şimdi bundan bahsedilmemesi beni çok yani yokmuş varsayılıyor hatta internet şeyinden de çıkarılmış. Evet. Yavuz Baydar dolayısıyla artık sadece arama motorunda bulabiliyorsun. Yani Yavuz Baydar ve sabah kelimelerini yan yana getirirsen bulabiliyorsun. Onu artık silmeye imkan yok herhalde zaten ama onun dışında yazarlar arasında gözükmüyor. Ben tarafla ilgili ve tarafın kızları ilgili konuşmayı çok sevmiyorum bir tarafın tarafa yazan bir insan olarak. Bu konulardan hep kendimi uzak tutmaya çalıştım ama bir oradan bu kriz olduğunda ayrılan arkadaşlardan bir tanesi kendisine bunun yapılacağını iddia etmişti. Ama maalesef demek ki şimdi umarım tepki verir çünkü o zaman da işte bir editoryal bağımsızlık hikayesi çıkmıştı. Şimdi bakıyoruz ki editoryal bağımsızlık ne olmuş ben bilemiyorum. Bunu söylemeden edemeyeceğim çünkü ortada sorun riyakarlık sorunu aslında. Ee, maalesef dönüp dolaşan ben o zaman taraftan ayrılan herkes için bunu söylemiyorum ee, buradan yola çıkarak yalnız orada kalkan olarak kullanılan işte bu editoryal bağımsızlık hikayesi vesaire e, dönüyor dolaşıyor bir bakıyoruz aslında tamamen yani şu anki bence noktadaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi o ee, Birçok insan gazetede, medya medyada medya ahlakını sahiplendiğini iddia ediyor. Sahiplenmediğini iddia eden kimse yok. Ama ortada o ahlak işte yok maalesef. Sorun bundan kaynaklanıyor. Ve özellikle ben Yavuz Baydar'la ilgili gerçek, yani hakiki bir sağlam duruş olduğundan bahsettim. Bu çok önemli çünkü maalesef... E, bu işte darbelere karşı olmak gibi, herkes darbelere karşı ama demokrasinin tarafında olan kaç kişi var gerçekten, e, gerçek manasıyla ben çok emin değilim. İşte bunun gibi bir durum aslında şu an medyada da yaşanan. E, sorduğunuz anda kimsenin hani gerçekten işte basın özgürlüğü vesaire karşı olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> Bunu dillendiren yok. Tam tersi herkes çok taraftarlı ama iş savunmaya gerçekten gelince yok. Çünkü işin çok bahanesi var. İşte siyasi çıkarlar tabii işin içine çok fena şekilde giriyor. Meslek o derecede zavallı bir hale getirildi ki yıllar içinde. AKP ile de tabii başlamadı. Gazetecilerin emeklerinin karşılığını almaması öyle bir noktaya getirildi ki emeğinin karşılığını alan bunu e, veyahut da emeğinin karşılığı demeyeyim artık yani hani neyse o artık çalışmasının karşılığını alan e, bunu fazla bir e, şeye getirmeye başladı. Yani o bir gazetecilik artık bir rant kapısı haline gelmeye başladı. Ve bazı yazıları tesadüfen özellikle Twitter üstünden bana sızıyor yazılar. Bazı yazılardan artık ben uzak durmak istiyorum. Çünkü müthiş bir vakit kaybı, müthiş bir insanın hani enerjisini, dünyaya bakışını adeta yozlaştıran yazı satır, satır doldurmalar diyeyim artık neyse. Fakat bazen Twitter'den özellikle sızdığında, önüme geldiğinde yazılar, ben bir Dışişleri Bakanı'nın yazısını okuyor gibi oluyorum bazen veya işte bir İçişleri bakanı veya her neyse konu bu aralar tabii dış meseleler çok gündemde olduğu için çok dışişleri bakanımız var köşe yazarlarımızın önemli bir kısmı dışişleri bakanı aynı zamanda bu heyecanla hevesle veya kendini orada görüyor belli ki gelecekte i̇şte bu ayrımları tamamen kaybettiğiniz zaman. Ee, bunun da dönüşü yok yani Türkiye'nin birçok giriştiği macera aslında müthiş zehirliyor Türkiye'yi işte e, büyük projeler kanalı İstanbul'dan tutun işte bu e, veya mini bir örneği işte gezi parkının işte AVM bu proje vesaire e, bu kadar işte on küçük ölçekte oradan tepki çekmesi aslında Türkiye'yi zehirleyen birçok birçok politikanın e, ...ya gösterilen tepki... ...tabii ki. İşte Türkiye'nin mesela... ...işte giriştiği bu maceralar... ...sınır ötesinde. Ne olduğunu... Ne, ...ne bittiğini tam bilmiyoruz. Evet. Ee, ve bu çok tabii... ...büyük bir problem yaratıyor. Yani... birçok aslında... İşte çiğdem anat var, Kürşat, bu menin evet. El eli içinin durumları. Şimdi on yavuz anat yeni eklendi. Başkaları için de konuşuluyor. Daha henüz kesinleşmediği için üzerinde durmayalım ama mesela bugün Tuluhan Tekelioğlu'nu da yazmış Hasan Cemal, evet. yani bir tweeti retweet ettiği için işine son verilenlerin haddi hesabı yok. Fakat bunlardan bahsedilmiyor. Yani T24 gibi birkaç yer dışında öğrenilmesi de imkansız. Çok karanlık bir dönem yani. Ama direnmenin de tam zamanıdır yani. Evet. Öğrenmek isteyen gene bilgiye bir şekilde erişiyor. Twitter üzerinden vesaire. işte bu internetin sağladığı sosyal paylaşım siteleri diyelim. Neyse kendi isimlerini. Bunların üzerinden eskisine göre aslında hani 28 Şubat dönemine çok benzetiyor. Hasan Cemal dilin başına ilk işler geldiğinde bu 28 Şubat işte yeni demiştim ben ona. bir mesaj yollamıştım geçmiş olsun için ama geçmiş olsun mesajların hiçbirinde arda arkası kesilmedi. Ondan sonra sürekli zaten geçmiş olsun mesajı şeklinde evet. devam etti maalesef. İşte gülecek de bir durum değil işte yani hani ben burada şu an gülüm mi diyorum ama hakikaten çok ciddi Türkiye'nin On yıllarını karartacak bir takım kararlar alınıyor. Ve bizim bunların ne olduğundan, ne bittiğinden haberimiz olmuyor. Zaten hani Ankara'da olan biri olarak o politika yapım, politikaların ortaya çıkış süreçleri çok tabii ki acıklı şekilde cereyan ediyordu. Buna. Hep işte bahsediyorduk zaten. Değilmeye çalışıyorduk kendimiz konuşurken. Evet. Ama bir yandan da işte bunların... Yani Ankara gazeteciliğinde zaten ne kadar ciddi sorunlar var e, malumumuz bir anlamda. Özellikle yani ben yerinden izleyince nelerin yazılmadığını, nelerin haberleşmediğini e, bildikçe. Ama bunun artık bütün e, Türkiye'yi kapsıyor olması, e, bunun vebali çok büyük. Ve özellikle işte, sunur ötesi maceralar diye Suriye'deki işte, artık, e, aldığı can sayısı e, 100 bin kişiyi geçen. Dünyanın en büyük miltici krizlerinden bir tanesine neden olan e, savaşta Türkiye'nin e, bir zaman Amerika'yı çok karaladığımız ve kızdığımız haklı yere şekilde e, silahlandırmada çok ciddi rol oynaması ve bunun e, silahların düşmanın düşmanı dostundur şeklinde e, kimin elinde olduğundan çok da bunu önemsememesi Türkiye'nin. Çok önemli. Gene e, Türkiye ile ilgili güvenilir haber almak istediğimiz zaman açtığımız kaynaklar New York Times, Reuters, e, e, Britanya basını. Bu işte hani beğenilmeyen, e, e, burun kıvırılan ve yere yere vurulan. Aslında son açıklamalardan sonra hele yani The Times gazetesinde yer alan işte ünlüler. Erdoğan'a yazdıkları açık mektuba karşı ağzını çalkalayıp böyle adına ağzına alsın gibi gayet galiz diyebileceğimiz üsluplar kullanılıyor hükümet bakanları tarafından önemli bakanlar tarafından yani. Ve aynı zamanda sadece hükümetin değil yani hükümetin artık işte Bülent Arınç ve İbrahim Kalın Başbakan Danışmanı İbrahim Kalın CNN'in üst düzeyinden bir görüşmüştü hatırladığınız gibi ve ondan sonra da işte CNN özür diledi haberleri ortaya çıkmıştı bundan birkaç hafta önce. Ve arkasından CNN'in kendisinden özür dilemedik diye yalanlama gelmişti. Şimdi bir üst düzey hani devletin en üst düzey erkanlının kendim bu duruma düşürülmesi çok zaten acıklı ee, ki İbrahim Kalın'ı ben CNN Türk'te de Ayşe, CNN International'da da dinlemiştim o günlerde. Evet, ben CNN Türk Türk Türk zaten sık sık benzer şekilde dinliyoruz konuşan çok da CNN International'ın e belki suçlanabilecek tarafı o dönemde e geziyle ilgili kesmeden yayın yaparken. Fazla taraflı yayın yaptı şu bakımdan suçunu bir de hükümeti sürekli iç sürekli dengeye davet eden bir havadaydı CNN International evet. yayını. Yani hükümet açça kurtarmaya çalışıyor. Ya durun <gülüyor> burada yani bir kaza oluyor, bir yanlış yapıyorsunuz, bir, bir trene basın ki kendinizi kurtarın. şansını tanımaya çalışıyordu CNN International adeta. Burada ve İbrahim Kalın'a da uzun uzun o dönemde yer verdiler çok iyi hatırlıyorum ve ben o zaman onu dinlediğim zaman şok olmuştum açıkçası yani bu kadar komplo teorilerine prim veren bu kadar olayı yanlış okuyan bir yaklaşım olamaz yani nasıl bu, bu, bu olabiliyor diye ve ondan sonra da kendisinin işte yenen internist ile konuşmasını e, duyunca işte yani hani özür diletildi diş çöktürüldü gibi yani neredeyse evet şey de çok acayip yani egemen bağış mesela basının çok daha iyi renkli bir, bir noktada olduğunu açıkça söyleyebiliyor hiçbir şey kaygı duymaksızın. Türkiye'de artık daha çeşitli ve renkli bir medya var. Düne nazaran basınımız daha iyi bir noktada diyor. İşte bilmem bir başka danışman Akdoğan İngiliz gazetesine verilen ilan açık bir densizliktir diyor. Hezeyanlar diyor. Siyasi polemiklerle dolu bir ilan diyor. Gazetenin saygınlığına şey düşer diyor. Hüseyin Çelik'te Erdoğan'ı kınayan önce ağzını çalkalasın diyor mesela. Ve tabip odasını hedef gösteriyor bu sefer de. Bunlara servis yapılmış diyor. Küstah bir duruş şeklindeki ifadeler kullanılıyor. Yani bu çok acayip bir durum hakikaten. Onun ötesinde bir de doğrudan doğruya bu şimdi tüpraş olayı var ve çok büyüyeceği besbelli koça Koç gruplarına grubuna yapılan üç şirketine yapılan baskın ve devamının gelmesi üzerine de böylesine olağan dışı bir durumu da tamamen normaldir rutindir diyen üç önemli bakanın açıklaması var. Ardarda. Arda. Hiçbir inandırıcılığı olmayan inandırıcılığı olmadığı da apaçık ki zaten piyasalarda düşmüş şeyler hisseler. Ama Maliye Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanı üçü de ne alakası var diyorlar. Bu özel bir şey, rutin bir incelemedir, her zaman yapılır diyorlar. Çok tuhaf bir durum var yani. İşte bu standartları kaybettikten sonra aslında hepimiz bir serbest düşüş halindeyiz. Bazı insanların farkları kendilerini bir o serbest düşüş halinde Bir gene de çizgi tutturmaya çalışması ilkeler bütünü çerçevesinde hareket etmeye çalışması Ve evrensel bir takım değerler var Ama şu an biz bütün bu ahlak, ilke standartlarının hepsini kaybetmiş vaziyetteyiz Ve o uçuş, kaçışlık her şey Dediğim gibi aslında normal doğal gelinebilir bir muhakkak ikna edebilecek bir yöntem olur. Ama o biz düzlemi kaybettiğimiz için uçuşma halinde, hani mafistandan da alıntıyla insanların hani ilkelerden aranınca palamarlarından böyle işte hani evet. o bağları çözünce uçtuğunu helyumla şişirilmiş balonlar gibi alıntı yapmıştım. Yazmıştım evet. evet romanında. Ee, hani o romana özellikle düşkün olduğumdan değil, onlar çok denk düşüyor orada. Evet, dönüp evet. dönüp o şeyleri referansları vermek istiyorum. Ee, Emel Malfıtan çünkü o Lübnan'da işte yani o yozlaşmayı anlatırken aslında savaşın getirdiği yozlaşmayı Türkiye'deki çok paralel şeyler insanı bir anlamda. ...asullerini de diken diken ediyoruz... gittiği yönle ilgili... ...işte bu... E, ...o kadar çok şey var ki... ...ilkelerden arındıktan sonra... ...kendinizi bıraktıktan sonra... E, ...dediğim gibi her şeyi normalleştirebiliyorsunuz... ...mesela işte Yeni Şafak'ta... E, ...bir haber çıkmıştı bu... ...Türkiye'de 40 yıldır uygulamada olan... ...karma eğitimi alternatif... ...yeni lise çeşitleri... ...kız ve erkek okulları olarak eğitim... ...işte ayrılıyor gibi... Ve işte orada MEB'in eğitim bakanının Amerika, İngiltere ve Almanya'daki sistemleri incelediği ve 40 yıllık dayatmaya son vererek kız erkek eğitiminde işte böyle ayrı modeli sunacağı. Yani şimdi burada işte ben bunun şimdi bu haber burada kaldı. Aminim kışın gündeme gelecek bu kışa doğru <gülüyor> büyük ihtimalle e, tıpkı 4 artı 4 artı 4 olduğu gibi i̇şte burada işte kız erkek ayrı işte okulların da olması. abi biz zaten kız erkek karışık model duruyor orada e, ama ayrı okullar da olacak işte bu çünkü işte e, Türkiye'nin gerçekleri muhafazakarlar insanlar da işte veya işte köylerde vesaire çocuklarını okutmak isteyenler de böylece okutacak. Ya bunları hani hakik. Hakikaten nasıl savunulacağını ben şimdiden listeleyebilirim. Ha, bu bir örnek. Faraziye bir örnek. Yani şimdiden... Evet faraziye bir örnek. Fakat be, be, bir de... Ama... Ya... Evet buyurun. Yani hayır bir de benim yüzümden ana konumuz olması gereken bir şey de konuşamadık. Yani bu Tunus'taki büyük cinayet evet. ve oradan da bu şeffaflık eksikliği ve derin devlete geçişimiz yani bu ...çok önemli bir nokta... ...istersen birkaç... Bir ...beş dakikamız var... ...onun üzerinde evet. biraz duralım yani... ...şimdi bu Muhammed Braymi'ye öldürüldü... ...bu şeyden... ...muhalif isimlerden... ...özellikle ben benim buna birkaç çekmek istememin sebebi... ...bundan yaklaşık altı ay önce de... ...gene Şükrü Belayt... ...aynı evet. partiden öldürülmüştü... ...ve biz bunu konuşmuştuk... <gülüyor> ...o önemli bir dönüm noktasıydı... Tunus için. Bence sadece Tunus için değil, aynı zamanda bütün bizim coğrafyamız için bir önemli dönüm noktasıydı. Niye? İşte e, Arap Baharı'ndan sonra işbaşı yapan ve e, demin ki habere de dönerek bunu vurgulamak istiyorum. İslamcı olarak niteleren veya işte İslami e, hassasiyetleri olan hükümetler olarak niteleren bir dizi hükümet iş başına geçti. İşte şimdi Mısır'daki durumu işte darbe durumunu yaşanan vehametleri biliyoruz. Türkiye işte gene en ileri uç örnek gösteriyordu bu demokrasi başarıları bakımından vesaire. Şimdi Demokrat Yurtseverler Partisi'nde olan Şükrü Belayit ve şimdi işte Muhammed Brahimi de daha laik kanatı işte temsil edenlerden sol kanat olarak niteleniyorlar. Tabii aslında Türkiye'den de biliyoruz ki bu işte laik ve Dindar ayrımı bence aslında hiçbir şey anlatmıyor ve e, bu e, İslamcı veya muhafazakar e, diye adlandırdığımız yapılar aslında partilerde e, bu şekilde adlandırılması son derece yanlış bana kalırsa bugünkü bakışımda artık. Çünkü işte demin ki bahsettiğim kız erkek karışık eğitim gibi ya da işte birçok örneği var bunun tabii Türkiye'de. Bunlar aslında gerçekten İslami hassasiyetlerle yapıldığını veya bir dindarlık vesaireyle ilgili bir şeyler olduğunu zannetmiyorum. Dünyada tabii pek çok örnekleri var bunların ama en çok da popülist örnekler bunlar her şeyden önce dinle vesaire de çok alakası olan şeyler değil bana kalırsa aslında temelinde son derece yani dinden bağımsız bir bağnazlıktan bahsediyoruz evet. aslında ve bu bağnazlığın içine de işte bu maalesef derin devlet yapılarının kendi bu sefer emelleri için hükümetlerin kullanılması bir yatkınlık haline geliyor diyelim öyle bir ya, yakınlık adeta hani kuruluyor maalesef bir takım derin yapılarla belli ki ee, işte Tunus'ta en sert örneklerini görüyoruz bunu faalim dönemi ee, işte tam demokrasiye geçildi geçiliyor denirken e, tüm hızıyla yaşanıyor 6 aydır iki çok önemli isim öldürüldü e, muhaliflerden ve işte e, ikisi de Evlerinin önünde, ailelerinin gözleri önünde öldürüldüler. Yani son derece ürperteci hikayeler bunlar. Türkiye bu dönemleri artık geride bıraktığını düşünüyor. Ama işte bakıyoruz ki insan hayatının alınması ise söz konusu. Gezi'de polis şiddetiyle ki Başbakan'ın tweetleriyle son günlerde attığı son tweetleriyle Devamlı öldüğü, polis şiddetiyle öldüğü bir dönemdeyiz. Bundan fail meçhullere geçilmez de artık bu noktada ben diyemem. Çünkü coğrafyamızda, burada işte Türkiye'nin de can damarlarıyla bağlı olduğu coğrafyadan, hep Avrupa'dan bahsediyorum ama başka bağlarda işte Kuzey Afrika'yla var, Orta Doğu'yla var ve Türkiye bu damarlardan kendisine geçen, işte Orta Doğu falan gibi Böyle sert şekilde anılıyor bu Bu değil işte yani Bir yerde bir şey olduğu zaman sizi de etkiliyor Siyaseten bir e, Adeta e, O damarlardan geçen etkileşimle Bazı şeyler e, Dalgalar Türkiye'de de yaşanmasını Umarım tabii ki Böyle şeyler olmaz ama e, Bu tarz bir şey Yatkınlık olabileceğini unutmamamız Gerekiyor Aşırı sağdan bu kadar zaman Bahsediyorduk Avrupa'da O tamamen Türkiye'de hiç olmayan bir şeymiş Gibi bakılıyordu ama bugün bakıldığında Aşırı sağ söyleme son derece Yakın birçok Politikacının ben söylemini görüyorum Duyuyorum Türkiye'de evet. ee, Aynı o ülkelerden her şeyden uzaklaşmış Irkçılık illa olması gerekmiyor Yeni aşırı sağın da özelliği bu mesela Avrupa'da zaten ee, Tamamen işte ırkçılıktan Uzakmış gibi gözüküp bir ayrımcılık benimsemesi bir düşman kendine biçmesi kafasında bunun gibi Avrupa kanadında bu taraf o etki gelirken Kuzey Afrika işte ve Orta Doğu'dan da Türkiye'nin aslında aşmış olması gereken bu laiklik ve din, dincilik tartışmaları bence hiçbir zaman bunun Türkiye'de temeli yoktu Genelkurmay tarafından pompalanması dışında bana kalırsa toplumda. Ama bu say hatlarının yaratılması ve gerçekten de bunun işte sivil ellerle seçilmiş bir iktidar tarafından yaratılması çok farklı bir şey. Evet. Bu yani bambaşka bir şey. Yani şu anda artık onu daha fazla tartışacak zamanımız pek kalmadı. Ama kalmadı da yani. Fakat işte bu Rojava ve bütün yani şey konusunda Suriye'ye müdahalesi konusu Türkiye'nin son derece kaygı verici gelişmelere gebe olabilir. Yani Barış ve Demokrasi Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da son derece kritik bir aşamaya insanlık durumunun yani bir büyük insani kriz ve felaket hatta olabilir. Burada insanlık onuru ayaklar altına alınabilir ve AKP hükümet tarafından da ödenemez bu kriz, insani kriz bedeli diyor. Dolayısıyla derhal harekete geçmeye ve sınır kapılarını yardım konvoylarına istisnasız bir şekilde açmaya çağırıyoruz diye bir şeyi vardı. Çok önemli yani çünkü silah yardımı yapıldığına dair de şeyler dolaşıyor işte. Öbür Kanada El-Kaide'ye bağlı olan kesimlere giden silahlardan da bahsedilirken çok ciddi bir durum var yani. Çok ciddi bir durum var ve işte bunun hani bedellerini şimdiden insanlar ödemeye başladı maalesef işte bir gazetelerde bize hani ona değinmedik sizi de maalesef hedef almış olan karakter suikasları gerçekleştiriliyor i̇şte tam karter assassination denilen insanları son derece başka ülkelerde dava konusu olabilecek şekilde ağır davaların konusu olabilecek şekilde saldırılıyor ve bunu işte internet üzerinden yapıyorlar, gazeteler üzerinden yapıyorlar vesaire. Şimdi bu boyutuna geldik Türkiye'de. Onun için artık bundan sonra bir hakikaten bir şekilde bu gidişten çıkmak gerekiyor herhalde. Evet, yani ge gezi de öldürülen. Genç çocukların ailelerinden bir tekinden bile özür dilenmedi, bu kabul edilmedi polisin şeyinden. Tersine de üstelik onların e, polisle e, polise saldırırken öldüğü gibi de e, açıklamaları oldu. İsimleri anılmadı. Bir kişi, iki kişi, üç kişi şeklinde devam eden şekilde insanlar sıralandı. İsimleri dahi anılmadı. Ama gene de çıkacak olan e, demokratik yükseliş ve büyük ilerleme gene de bu gezi ruhundan çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Türkiye'nin gene insanlarından çıkacaktır her zaman olduğu gibi diye ümit ediyorum ben. Evet. Peki çok teşekkür görüşmek ederiz size. görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle